Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Şimdi bir bacımız soruyor. Diyor ki benim bir kaç gün Ramazan ayında bana adet hastalığı geldi. Oruç olamadım. Ama senenin boyu boyu da olmadım. Ondan sonra bir Ramazan geldi üzerime. Olmamıştım. Beş günüm, altı günüm var ise olmamışsam ne yapmam lazım? Evet. Evet. Şimdi bütün ehli sünnet alimleri ittifak etmişler. Eğer insan oğlu Ramazan gününde bir o Ramazanı oruç olması lazım, ferzdir. Eğer bir sebepten dolayı oruç olmadı, onu olacak o orucu kaza yapacaktır. Onun için Hazret Ayşe'den rivayet olan hadiste diyor ki Hazret Ayşe benim üzerime Ramazan'ın oruç kalırdı. Sıkışırdım sene boyu yapmazdım ama Şaban gelirken yapardım. Anlatabildim mi? Şaban gelirken yapardım demek ki o Ramazan ayı gelmeden diğer Ramazan ayı insan ne yapması lazım? Orucu kaza etmesi lazım. Bundan dolayı alimler dediler ki bir insan Ramazan ayında orucu bozuldu. Diğer Ramazan ayına kadar yani 11 ay içinde bu orucu halletmesi lazım. İyidir burada bir soru çıkıyor. Bu bazımızın sorduğu gibi. Şimdi halledemedi. Burada da iki halet var. Alimler diyorlar. Birinci hale, innehu halledemedi. Çünkü meğzireti var. Yani bir sene Boyuza seferdedir Yen yani bir sene boyunca hasta oldu. Diğer Ramazan girdi. Bunun bir mahsuru yoktur çünkü mazeretlidir. La yukallifullah nefsen illa Allah imkan kadarı şey yapar. Çinci halet bu kardeşimizin haleti gibi. O da nedir? Mazeretsiz. Mazereti yoktur ama ne oldu? Orucu giderdi. Yani bir senesi doldu diğer Ramazan geldi üzerine Ramazan'dan borç var. Bu ne yapacak? Burada alimler bunu kaza edecek üzerine ittifak ettiler. Ama ne de ihtilaf ettiler? Dediler ki kaza edecek bu vabal altındadır. Her güne de bir gün ne verecek? Bir fakiri doyduracaktır. Bunu da ihtilaf ettiler. Burada da dört mezhep ihtilaf etti. İmam Malik, Şafii, Ahmet dediler hem kaza eder bu, bu kadın yani bu erkek o günü boş yere getirdi, O seneyi hem kaza edecek hem de bir gün fakir doyduracaktır. Ama İmam bu Hanife, Allah rahmet eylesin onu, dedi gerekmez kaza. E kaza gerekir, itam gerekmez. Bir fakiri doydurmak gerekmez. Neye stidlal etti? Bakara Suresi 185'e İmam Abu Hanife dedi ki men kana mridan av ala seferin fe iddetu min ayamin ukhra boshka gunler var dedi demedi illa ci ramazan'dan ramazanı mutlaktır bu bu kavluda 4 e, imam abu hanife'nin mezhebini imam buhari sahihinde tercih etti bizim hocamız şeyh ibnu uteymin Şerh el-Mümtî' kitabında ki ben bunu şahsen kendisinden de duymuşuz. Birkaç sefer sorulmuştur. O da bu görüşü tercih ediyor. Diyor, cereh yoktur. Sahabeler, bazı sahabeler demişler ki yani üç mezhep sahabelerden almışlar. İbn Abbas, Ebû Horayra vesaire Olardan almışlar bu görüşü demişler işte hem kaza edecek. İbnü'l-İşem'in de rahimehullah şeyhimiz Diyor ki, bunların delilleri, e, vücubiyeti, fakiri doydurmağı doğru değil. Doğru olan e, Allah subhanehu ve teala e, koymamış öyle bir şey. İmam ı Hanife'nin görüşü racihtir diyor. Evet, elhamdülillah. Çünkü e, sahabeler bunu iştihadiyen demişler. Delile dayanmamışlar. Bu delil de daha ağır basıyor. Onun için Şeyhimiz İbni Etemin diyor ki, Oruç olur, fakiri doydurmaz ama vabel altına girer. Neden vabel altına girer? Çünkü ibadetin zamanını çıkartıyor. İbadetin zamanı e, o Ramazan'dan o Ramazan'a Yoksa kaza gitmez. Yani bundan ne anlıyoruz? Bundan anlıyoruz ki iki görüş var. Birincisi kaza edecek, fakiri doyduracak. İkincisi racih olan sadece kaza edecektir. Bu bizim kardeşimiz gibi. Tamam sen adetten dolayı hasta oldun, kaza yapacaksın ama sen vabal altına girdin, günah aldın. Neden? Çünkü laubali oldun. Bir ibadeti tercih ediyorsun. Ee, Allah sana sağlık vermiş, o sağlığı değerlendirmiyorsun. İnsan bu halette ölse ne olur? Üzerine borç kalır. Ee, onun velisi onu yapması lazım. O borcu gidermesi lazım. Ya yapmadılar? Ya insan kendi amelin kendisi yapması lazım? Ee, o riske koymaması lazım. Onun için her zaman insan kendisi yapsa daha iyidir. Bir de heyrde her zaman acele etmek lazım. Onun için alimler diyorlar ki sen Ramazan ayında, Ramazan ayında aynen bu bazımız gibi mesela üç gün, dört gün, beş gün insan hastalan diyen, adet ol diyen seferde oldu Ramazan'da orucun bozdu. Ramazan biter bitmez ne gelir? Altı şevvalin orucu sünnettir, çok faziletlidir. Racih olan diyorlar eğer borcun var ise altı şevvalı tutman abestir. Önce borcun sonra altı şevval. Onun için borç çok önemlidir. Ondan dolayı öyle biz bacılarımıza özellikle yenseferde yen hastalanı hemen Ramazan bitti sağlığın toparlandı bir gün önce işini grantiyal. Orucun ol koyma riske. Çünkü şeytan gelir insana tulul emel verir. O diğer aceletme olur olur. Hatta seni o tarafa amelsiz götürsün. Allah kurusun bütün musulmanları şeytanın tuzağında. Velhamdülillah Rabbil Alemin.